Merhaba Rahman suresinin Celale'deki tefsirine devam ediyoruz. Celale'nin aynı Hasan Basri Çankayın tefsir meali gibi kısa ve öz olarak ele alıyor. Yani aslında birçok tefsirin onlarca sayfana verdiğini Celale'nin aslında bazen bir iki cümleyle onu çok rahat bir ifade edebiliyor. Mekkiyetin evmedi niyeti iki ayet. Hem Mekke'de hem de Medine'de nazir olduğu rivayet edilmektedir. Dokuz ayette Bismillahirrahmanirrahim. Ve, aynen Ma'un suresinde feveynin diyordu yani. oradaki gibi veynin yazıklar olsun. Bu ifade kelimetü azar azap kelimesidir. Yani yazıklar olsun bebtu'a manasında azaba bitiren kelime. Evvadi fi cehennem veyahut cehennemin bir vadinin adı. Yer bir rivayette de cehennemde cehennemliklerin vücudundan atmış olan kir ve kanların toplamış olduğu bir derenin ismi. Oraya verilen bir dere Kime yazıklar olsun? Likülü hümezit, hümezitin lümeze, her hümeze ve hümeze sahibine, her hümeze ve hümeze sahibine yazıklar olsun, kim onlar? Ey kesirülü hümezeti ve lümeze. hümeze, lümeze, çok olarak hümeze ve lümeze yapan, kim o? El gıybetü, çok çok gıybet yapar, ondan sonra başkasını çekiştiren, başkasını el göz hareketleri yapar. işaretler ile başkasını çekiştiren kimselere yazıklar olsun. Bu nizlet filmdekianne Sallallahu Aleyhi Bu ayetkin sure gerek Efendimizin gerekse de müminlerden bir kısmı, bir kısım kimseleri gıybet eden kimseler, çekiştiren kimseler hakkında nazir olmuştur. Gıybet dedim bir kişinin söylenildiğinde hoşlanmayacağı <gülüyor> şeyi dile getirmek. Eğer bu söylediği şey zaten doğru ise zaten gıybet olmuş eğer yalan ise hem kıybet hem olmuş olur. Onun için şunu diyemezsiniz, ya ben yalan söylemedim ki, aynen onun dediğini söyledim. Yani zaten o kıymet olmuş olur. Yani hoşlanmadığı bir şeyi onun hakkında söylemedim. Ondan sonra kim gibi mesela? Kerümeyyye bin Halef velveliyy ibni Muhyine. Bunlar Mekke'nin çeteleri, elebaşıları. Bu iki kimse ve ayrı yalan ve bunun dışındakiler Efendimiz'i ve sahabileri çekiştirdikleri için, rivet ettikleri için bu sure onlar hakkında girmiştir. Ellezi, o kimse ki, iki şekilde okunuyor, bir takfir ve tecdiri. Cema'a diye de okunur, müteaddi olarak cemna'a diye de okunur. Toplar ney malen malı, daha da kalmaz ve de olur ve onu sayar. Aynen adam mesela dolarlar, markları deste deste yapıp, topladığı saydığı gibi yani asla onu onları sayar. Ve cahaluvbette halihadas. Li havales. Li havalis-i dahi. Yahsebuni cahili. O cahaliyetten dolayı zanneder ki malını biriktirmiş, toplamış, çok bir araya getirmiş. O kişi cehaletten dolayı bilmediğinden, bilinsizliğinden, mağdurusu küfür ve inkarından dolayı zanneder ki enne mahlehu ahrelleh. Onun sahip olduğu o şey, o mal, her şey onu ebedi kılacağını. Onu sonsuz kılacağını zanneder. Hiç ölmeyecek. Mal çok örmezler. Öyle zanneder. Yani cehalet o halinella yapıldı. ebedi kılacağını zanneder kella. Bu ifade red Hayır, basma. Onun düşündüğü gibi durum değil. le yul Bu nedir? Cevabı kasemen mahzufin. Has edilmiş olan bir yeminin yani muhakkak ve elbette ki mahzuf olan bir kasemin cevabıdır. Le-yatırhaninle. Muhakkak o kişiler atılacaklardır. Nereye? Fil hutâmeti. Hutâneye atılacaklardır. <gülüyor> Elletin o hutâni ki tahkımı yüklama ulkiye fîhâ. İçine atılırsa onu yiyip bitiren Hutame Hutame'i zaten söyleyecek cehennem O cehennemin diğer bir adı Öyle bir cehennem ki o cehennem İçine atılırsa atılsın onu yiyip bitirmektedir Peki وَمَا اَدْرَاكَ مَا عَلَمَكَ Sana bildiren şey nedir? Neyi? مَنْ حُطَمَ <gülüyor> Hutame'nin ne olduğunu sen bilir misin? Hutame'yi sana bildiren şey nedir? Onun hakkında bir bilgin var mı? مَنْ <gülüyor> حُطَمَ o hutâme nedir? Bunun ne olduğunu sana bildiren şey nedir? Bilir misiniz sen nedir hutâme? İşte cevabını veriyor. Nâvallâh. O hutâme, Allah'ın bir ateşidir. Hakikaten çok devşen bir ifade. Öyle bir Allah'ın ateşi ki, el-mûkâdetü, yandırılıyor, el-usnîretü. El-etî, öyle yandırılan Allah'ın bir ateşidir ki, Tatlıri kalp üzerine doğduğunda, bulunduğunda, oluştuğunda meydana geldiğinde o kalbi yakıyor. Kalbin üzerine değdiğinde, bulunduğunda o kalbi yakan parçalayıp yakan bir ateştir. Ve elemuha ve onun acısı yani hiç sönmeksizin. Hiç sönmeksizin sürekli yanarak Onun elemi bütün elemlerin başka bütün acıların üzerinde bir acıdır. Hiçbir acıya benzeyen eleme benzemeyen hiç sönmeyip bütün elemlerin üzerindeki bir acıdır. İnna aleyhi cemodami riru ayetim ana külli bukusadet birhemseti ve birwabi bederu mutli katu. Hani tencereyi varlandı kapağını bulduğu gibi. Aynen onun gibi. O üzerine kapanır. Üzerine kapanır. Fi amedin midan bil harfe ve fetihâ mümedded etin sıfatın lemmâ kablâ ufetekunun nâri gâthirlü amedin. Bir direk düşün, Uzunca bir direk. Uzatılmış adeta bir direk üzerinde onun üzerine kapanmış, onun üzerine kapanmış bir ateştir. Üzerine kapanmış, bütünleşmiş bir ateştir. Mümezsel suresi. Bunu bir bütünlük içerisinde okuyun. Hümet, evet, Hümetz'e evet. suresinin bir bütünlük içerisinde o gün, bu gün. <gülüyor> Zülleri Mal toplayan ve onu durmadan sayan insanları arkadan çıkışlayan kaçlık işaretiyle alay eden her kişinin vay haline o, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. hayır andolsun bu utameye atılacaktır bilir misin nedir utame o tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında ateş onların üzerine kapatılacaktır. Evet. Yani kapak gibi üzerlerinde, tencereyi kapatan kapak gibi üzerlerine kapanmış olacak. Yani onun bir derece tehşetini bildirmiş olur Hümeze suresi. Yani demek ki orada işte başkasını çekiştirmekle, el yüz hareketlerinde, mimiklerde farklı bir şekilde bulunmanın duygunu olmadığını da ifade ediyor. Şimdi Tekasür Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Sureti Tekasür. Mekkiyet-ül Seman-ı Ayat. Bu Mekke'de nazik olmuştur. Sekiz ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elham Şuhliku an taatillah Sizi Allah ile meşguliyetten Allah itaatten aldık. Allah ile meşgul olmaktan size alıkoydu. Neyi alıkoyan ne? Et tekâsulu, çoklu. Et bil evvâli vel evlâde vel ma, çocuklarla, sahip olduğu köleler, hizmetçiler, birçok adamların çokluğu size alıkoydu. Öyle ki hatta sülptü kabir, hatta kabirleri bile ziyaret ettiniz. Neden kabirleri ziyaret ettiniz onu söyleyecek. Bir elde bittim. öldüğünüzde, feddefdüm ve defne dediğiniz oraya. Bu adet türlü memfattika süren. çok olsun diye mesela işte biz falan kabileden daha üstünüz. Niye? Bizim adamlarımız yok Kaç kişi? Diyelim ki adamı 100 kişi ise kişi niye Niye yüz kişi diyorsun? 400 tanesinde kabirde yatıyor. Kabirdekilerini de sayarak kendi sayılarının çok olduğunu söyleyerek gururlanan insanlar. Bu durum onları ne yaptı? Allah'ın itaattan alıkoydu, gururlarına çok mutla övünme. Kelle hayır yaptığınız konu değil, reddol. Bu durumu reddediyor Kur'an. Sefe talemun sefer istikbal kelimeleridir. Yani İngilizce'deki yani, fuşur... Gelecek, gelecek vaat Gelecek vaat eder, fuşur tens gibi yani. Mesela, İngilizce'deki geleceği indiren ifadelerde şer gibi mesela. Geleceği bir dünya budur, sümme sevfe geleceği bir gelecekte bileceksiniz. Sümme kella, sonra yine asla dediğiniz gibi durum değil, sevfe talimun yine evlendeki ileride bileceksiniz. Neyi bileceksiniz? Su-i alhibeti, kötü durumunuzu. Tefâh ureî gûm inden nesbî fümme fîl-kabrî Ruhumuz sökülük çıkardığında, kabre girdiğimizde o övülmenizin kötü ahimetini, kötü sonucunu elbette ki göreceksiniz. Kella. Bu kella da kellada redd manasında bir hakka, gerçekler. Lelkâlemûne. Eğer bilmezseniz ilmel yakîn. Yani ne olarak bileceksiniz? İlmel yakîn olarak. Yani kesin bir bilim. Üçü ayrı ilmel yakîn. İmanın dereceleri. İlmel yakîn, aylen yakîn, hakken yakîn. Bilgi olarak mağarak ileride bileceksiniz. E yani ilmel yakîn'e. Kesin bir bilgi olarak. Bileceksiniz. اتفاق لما مشتغلتن بيه O çoklukla gururlanmanın, Allah'a itaat etmekten size koyup da gururlanmanızın akıbetinin neticesini kesin olaraktan bileceksiniz. كي لترهنل جهيب Muhakkak ki cehennemi göreceksiniz, göreceksiniz. Bu nedir? Cevabı kasemin mahsufi. Mahsuf olan bir yeminin cevabıdır. Ve o sözün anlamı fiil ile aynı oldu. Elfa hareketu alerrad. Feme leterunha. Sonra yine göreceksiniz. Yine göreceksiniz, anlayacaksınız bu ikinci göreceksiniz ifadesi de iki dud birincisi tekittir. Nasıl bu sefer önce ilme ilgili. Şimdi aynen gibi gözle görür gibi kesin olarak bileceksiniz. Masdar <gülüyor> li en. Enin masdarı. Ca ve âyeyn bi âyeyn bi manâ yani demek ki ikisi de aynı manaya rââ le terevunne mutlaka ve elbetteki en rââ muhakkak ki elbetteki göreceksiniz füm ve sonra le cüs elünne husve binu nu'nun refi nu'nun refi alınmış, hastedilmiş لِتَوَالِ اَنْنُنَانِ وَبَعْوِ الْلَمِرُ رُجَّبِ الْإِلْتِقَاتِ سَاكِنِ İki sakin durumunu bir araya gelmesinden dolayı birincisi hasfedilmiş. Muhakkak ki sorgulanacaksınız, kesin olarak sorguya çekileceksiniz. Neyden? Ya o gün. Yani يَوْلُ يَتَهَا اِلْمَ الْيَكِنْ اَيْنَ Hatta onun açısında hakk o girmiş o cehennemde, o gün mutlaka göreceksiniz. Ha, sorulacaksınız. Neyden sorulacaksınız? Alim size Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu tüm nimetlerden sorgaya çekileceksiniz. Yani ma yelkez dünya, dünyada nezlete alınız. Mesela neyden? Yine sıhhati, sağlığından, vel ferahî, boş vakitten, vel emni, vel mat'ami, güvenden, yemeğinden, ve meşriva imzâri, içme gibi her şeyden yeme, içme, lezzet almış olduğunuz ne varsa her şeyden mutlaka mutlaka elbette ki sorguya çekileceksiniz. Yani yapılan hiçbir şey, hani başka bir ayet cenab böyle diyor. En azalık insanı, en büyük türkü suda, insanın bırakılacağını zanneder? Yani insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde oklamak üzere baş boş bırakılmış bir varlık değildir. Her şeyinden, her amelinden, yaptığı her şeyden sorguya çekilecektir insan. Ondan sonra hangi sure geliyor? Karihan Suresi değil mi? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki o da çoklukla, tekasürde malın, evladın, hizmetçilerin çokluğu ve öğlen insanların akıbetinde olacağını, cehennemde olup sorguya çekileceklerini ayet-i kerime ikaz ile duyurmuş olurdu. Sûret-ül Kâriyâ, Suresi. Bismillahirrahmanirrahim ve Mekkiyet-ül Zeman-ı Ayat-ı Mekke'de razı olmuş sekiz ayıttır. Bismillahirrahmanirrahim. El Kâriyâ. Kâriyâ, kapıyı yürür, şeyle çalmak demektir. El Kâriyâ. Ey Kıyamet, Kıyamet. Elle-ti Tehrev-el Kûve-i Ehvâriyâ. Korkusundan dolayı kalpleri kalpler gümgül ettiren. Hani topmakla kapının çalınması gibi, çalınması gibi Kıyametin o dehşetinden dolayı kalplerin güm değil korkmuş olduğu o kıyamet. Mel kariya. Kıyamet nedir? Tehriyül şehhiha. Durumunun korkunç olduğunu dile getirmek amacıyla şey bir kere söylüyor, bir daha söylüyor. Kariya var ya, nedir kariya? Huma, evveluma her ikisi de Müttedadır ve haber, Haberin kariya. Kariyanın haberi. Ha, ve ma edrake, ve ma Sana bildiren nedir o merkare, o kariyanın ne olduğunu? Ziyanetin tehbirünün ne? Ve merula birinci ma mübtede on ve ma, varha, ikincisi ise haberi onu haber. veya ve sahniyeti ve, ve haberuğa ikinci ma ve onu haberi fi mahdul mefuru sahni le evri ne e, edildiğin için ikinci mefulü muhallimde olmuştur. Kıramen kuralı olarak da. İşte burada kariye var ya kariye nedir? Bilirsiniz. O kariyeyi sana bildiren şey nedir? diye sürekli o korkunç kıyametin halini cenab tasvir ediyor. Zihinlerde önce bir oluşturuyor. o gün Nâsikun dellâ aleyh el-kariye ey takrâ. Adeta kafaya unurcasına işte o gün <gülüyor> insanlar unur var. كَالْفَرَاهْا شِرْفُولُ كَالِكَ هَوْغَائِوْا جَلَادِي مُتَّشِرِ يَمُنْكُ بَعْدُونَ فِي بَعْدِينَ لِلْحَيْرَةِ اِلْاَيْتِ قُولُونَ Hesaba sorduğu ya suale çağırılmak üzere. Aynı çekirgelerin etrafa saçılıp dağılıkladığı gibi. Yani bir sizin çekirge topluluğu düşünürüz. Bir sesden dolayı, patlayan bir bombadan dolayı hepsinin sağa sola kaçıştığını. Bir hava alanını düşünürüz. Bomba var denildiğinde, Kadınlı, çocuklu, yaşlı, ihtiyar, genç, herkesin sağ sola hepsinin darma dağlı olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir korkunç halde. İnsanlar o çekirgeler gibi sağa sola saçılırlar. Ve tebur yok var. Sadece onlar değil, insanlar da olurlar. Tepeğinden boş, toz toprak bir vaziyette dağlar ne olur? Toz toprak bir vaziyette etrafa saçılıp dağlar كَسْصُوْ فِي gibi, يِبِ اَلْفَلْدُوْفِ فِي خِفَّةِ سَيْرِيَةً حَتَّى تَسْتِهِ مَعْلًا Bütün yeryüzünün kaplar ölçesine kolay bir şekilde uçuştuğu içindeki etrafa saçılmış yün parçaları gibi dağlar toprak bir şekilde etrafa saçılırlar. هااا فَاَمَّا مَنْ سَقُلِتْ مَوَازِيكُ Ancak terazisi ağır gelen kimseye gelince yani karakter kasında bir elfe hatı sanatı ala siyati iyilikleri güdülen üstün gelmiş olan kimseye gelince o kimse var ya fe ve o fi ishetir radiyetü'l cennet. O kimse memnun olacağı bir yaşantı içerisindedir. Memnun olacağı bir hayat içerisindedir. Yani cennettedir. Eyyen yani, sa'tilu da bir el garda e'madiyeten bu, razı olacağı hoşnut olacağı şuna gideceği bir hayat içerisinde olacaktır o emmanın hafif etme vaziydi ama terazisi hafif gelen kimseye göre bu sefer günahı, iyilikleri üstün gelen kimseye gelince o kişinin anası, anasından kasıt kalacağı yer nedir? Hâviye o kimsenin, kimsenin kalacağı yer haviyedir. He, o Hâviye yani cehennemin o dehşetli hali, o haviye cehennem. Ama nedir? Ayet kendisi söylüyor. Ve ma edrake mahiye. He. Ve ma edrake mahiye. O nedir? Yani o ha... Ey ma haviye diye. O haviye nedir? He. Nauru. O haviye öyle bir ateştir ki hamiyedir. Yani şiddidül hararet. <gülüyor> Sıcaklığı şiddetli olan bir cehennemdir. Vehavun niyetün istekli sebete vastan ve vahval ve fikra el-i tutsafu vastan. Yani demek ki o da öyle bir ateştir ki aynı şekilde hararete gayet sıcak olan, şiddetli olan bir cehennem ateşidir diye cehennem bu muhaneb-i âl tasvir etmiş oluyor. Evet, âdiyat suresine gelince, yani anlaşılıyor değil mi? Orayı bir okuyun isterseniz. Adi, evet, Kariya Suresi'ni, Kariya, benim okuduğumuz Kariya Suresi'ni kısa bir okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Yürekleri koplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri koplatan büyük felaket? Bilir misiniz nedir yürekleri koplatan o büyük felaket? O gün insanlar, her belirliği tarafta düşecek küçük kelebetleri, Kimin tatlılara hafif gelirse, artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tatlılara hafif gelirse, işte onun anası Haviyedir. Bilir misiniz nedir Haviyedir? O kızgın bir ateştir. Kızgın bir ateştir. Eyvallah. Suretu Adiyat, Adiyat suresine gelince Mekkiye dönmedeniydi, ihtiyaç şerata aitten. Burada Mekke, Mekke'de, Medine'de nazır bulmuş tekilde rivayet var. 11 ayetten oluşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aliyat. Cenab-ı Hak, şu anki yerinde bildiğiniz gibi ilerinde gelecek. Tim, zeytin gibi bazı yerlere yemin ediyor. Aliyat yemin olsun ki elhayrul tabul fil gaziri ve tadbaha. Yani, geç bugün de atın önemi var da fark geçmiş zamanlarda daha çok, Daha çoktu. Yani ondan insanlar yüklerini taşımaktan tuturuz da işte savaşlarda, gazalarda, fetihlerde, birçok şeylerde düşmanın üzerine giden ki ayet tasvir edecek bu Kur'an bu atı burada söylerken aslında bunu büyütebilirsiniz. O zamanki an ah, bugün bir uçak bugünkü bugün tanklar. Yani Kur'an aslında bununla beraber, savaş için bazı hazırlıkların yapılmasını da işaret etmiş oluyor. Çünkü, mesela bugün Amerika niye güçlü? Çünkü ordusu güçlü. Harp aletleri, yani düşmanı korkutacak, yok edecek birçok silah sahip. Onun için bu da aslında Kur'an bize hatırlatmış oluyor. Yani savaş için bazı hazırlıklarda bulunulması devlet olarak gerekli ve lüzumlu olduğunu ifade ediyor. Adeta atlara yemin olsun. O atlar ki tam Yani hovar saqtu ejwa far iza Koştuğunda düşmana saldırdığında adeta karnından sesler çıkartmış olan o atlara yemin olsun ki. Ferburiyad el hayrul nuha. Nur turanna. Kadha bi hawa firya iza salat fil arde zateru kharrij neydi. Mesela gece taşlar üzerinde gittiğinde attığında ayaklarıyla yere çarparaktan kıvılcımlar saçan gittiği yerce kıvılcımlar saçan atık saçan o atlara yemin olsun ki feesake bihi heyecene bi mekani adu aduhinda düşmanların bulunduğu yerlere gittiğinde her fırsatta düşmanın yerine veya düşmana saldıracağı vakitte heyecanla koşan Cema, düşman topluluğuna karşı, minel atufi, düşman topluluğuna karşı süratle onların içerisinde dalan atları yemin olsun ki ey sırna vasat ortalarına varan ve atfer fiyo ve alel ismiyye etna fiyte ege'l fiyole ey bellatü adevle fe uline fe ağırlına yani korkusuz bir şekilde düşman topluluğunun içerisinde hızla varan o atlara yemin olsun ki diye, o atların halini, o heyecanını, o koşusunu, korkusuzca düşmanın içerisine girişini, ateşlerin manlarının altından kılıcınlar saçmasına yemin olsun ki, he, ondan sonra inler insanlar, muhakkak insan. Buradaki insandan kasip el -kâfir. o kafir olan insan. Çünkü mümin Allah'a şükreder, nimetlere teşekkür eder. Ama o kafir diraft bildirecek. Rabbinin nimetlerine karşı gelen kafir, yüce nimetini taalla, Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri inkar eden o kafir, muhakkak ve elbette ki tekidir, mankördür. Ve in Allah'ın Bu mankörlüğünden dolayı peşini aslında bunu kendide biliyor. Yani şimdi o adaletli bir Yapmış olduğu şeyin ne derece bir mankörlük olduğunu kendisine biliyor. ''Ve aynı zamanda o kafir nedir?'' ''Ve innehu lihubbil hayi'' Yani hayırdan kasıt burada mal. ''Va'' ''Eyil mali'' ''Malı da çok sever'' ''Ne derece?'' ''Leşeyyudun'' ''Vişiddeti'' ''Vişedidil hubbillahu feyevkalubihi'' ''Şiddetli bir şekilde hem malı sever'' ''İşin kötü tarafı aynı zamanda çok da cimlidir'' Yani çok malı sevip biriktirdiği gibi ''Bari başkasına yardımda bulunsa'' oluyor, ''O da yok, o konuda da çok cimlidir'' ''Efela yani'' ''Bilmez mi?'' <gülüyor> İza husire ve uhrice mafil kubur, o kabirlerinden insanlar kalktığında onu bilmez mi, kalkacağını bilmez mi? Minel nevta ey bu esul, öl, ölmüş olan insanlar öldükten sonra, tekrar dirildikten sonra kabirlerinden kalktığında onların durumlarını bilmez mi? Ve husile deynun ve efreze mafil sudur yani el-hulûbi minel üffâhu küfrü vel-îmâ Kâfirler iman ve küfürde neyin olduğu tamamen ortaya çıktığında, kabirdekiler de kabirlerinden çıkıp ortaya saçıldığında durumunda olacağını bilmezler. İşte onlar inne rabbihim muhakkak ki onların Rabbi Bihim onlara yubed o gün nasir her şeylerinden haberdardır. İşte o gün onların Rabbi her şeyden haberdardır. Yani ne ayrı bunu icaziviyim ala küfriyim. Kâfirliklerinden dolayı onların her şeyi bilen Allah onları cezalandırır. <gülüyor> o O'îden tamir-i cemhân, nazar-ı mâne el-kâsân ve âzî cümmetlerle talâ ve âlîm yâlem. ele nücazîhim. Yani ben onları diyor Cenâb-ı Hak cezalandırırım. <gülüyor> Nâhu vâd-i mâ zûkire ve te'allâta khabîrû biyevme isim ve ve te'alâ khabîrû daîmennâ yâvmen yani o ceza yönünde her şeyden haberdar olan Allah, onları o gün de cezalandırmış olur. Bir de onu toplu olarak ağrı yata okuyun burada. Bismillahirrahmanirrahim. Soluk sabah surak ile koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, or orada tuzlu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan, hatta olsun ki insan gerçekten daptini karşıtmekten gör. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o biliyor mu ki kabirlerde bulunan, çıkardığı veferlerindeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her haline mutlaka haberlardır. Evet. Ondan sonra Zilza suresi değil mi? Zilza suresi herhalde, evet. Son olarak da Zilzâ suresi ile son edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Sûret-i Yani zilzâ, senzele manasında Mekki teplam. Mekkiyet'in evvedeniyetçisi ayatı, burada 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İzâs-i zilet yer sarsıldığında, ve huriketli kıyamet-i saat, kıyamet saati için hareket edip yer sarsıldığında nasıl? zilzâ bir sarsıntı ile yer sarsıldığında. تَحْلِقُوا اَشْيَرِيُ وَاَلْمُنَاسِكُلِ اَزَلِيهَ Düşün ki bir ev, bir memleket, bir köy sarsıldığında nasıl bir sarsıntı oluyor, ona göre bunu büyütüp, bunu büyütüp bir dünya, bir kainat, bir evren, büyük bir sarsıntı, şiddetli bir sarsıntı ile kendisine evrenin büyüklüğüne münasip olarak sarsıldığı zaman ve devam ediyor Şah Vedatı, bu ahrecedil Avgaret Dala yer yani içindeki ağırlıkları dışarıya attığı zaman, ne gibi? Küruz'a ve Mert'a yer içerisinde bulunan hazineleri, ölmüş ve gömülmüş olan Mertaları, fa <gülüyor> elqa fa elqa al azahriya dışına attığında çok kabul edersiniz. Mesela şey olarak düşünün, insan yemiş, yemiş, karnı şişmiş, ondan sonra kusuyor. İçinde ne varsa ne var, hepsini dışarı atar. Dünya da düşününüz, içine hazine konulmuş, içinde hazine var, ölmüş insanlara hep adamlar ve erkeklermiş. İşte adeta kıyamet de dünyanın istifrağı, kusmasıdır. İçinde ne varsa hepsini dışarıya atar. Vakareli insan, işte öyle dehşetli bir durumda insan der. Ya buradaki insandan kasıtler kafir bir bahsi. Öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar eden kafir der. Manaha oraya bu gültü ne? Bu patladı ne? Bu kıyar dehşet der. İnkar ve yetişten hal Mümin çünkü kıyametin kopacağını buluyor. Bir de emminin ruhu önceden alındığı için fiyaretin o korkunç halini gör göstermeyecek Allah. Kafir o öldükten sonra inkar ettiğinden dolayı o dehşeti görecek ve ne oluyor diyecek. Bu, ne bu durumun inkar amacıyla? Yembe Bu ifade bedelü min izan. Oradaki izadan bedelde. İşte o gün. Yani yer büyük bir sarsıntıyla ile sarsılıp içindeki tüm ağırlıkları dışarıya attığı o günde de izanın cevabı tuhabbisu akbara yani tuhbirü maman ile aleyha bil hayrin veşer yer üzerinde işlenen iyilik veya kötülük ne varsa hepsine haber verir yer üzerinde işlenen her şeyi haber verir bi enne Rabbete, bi sebebi en bi en Rabbete, yani şu sebep ki Rabbim evhalaha ey emr harf saalite fil hadisi teşhedü ala külle abdin el ümmetin Gerek bir kul olsun, gerek bir dümen olsun, bir O dünyanın üzerinde ne işlemiş ise yapmış oldukları tüm o işleri Cenab-ı ona yere emreder. O vahiy ile kendisine emredilmesiyle yer o işleri baştan anlatmaya. Diyememiz işte o gün yas tutulmaz, yasalifuna min mevkil-i İnsanlar Hesap yerine doğru. Mahşerdeki hesap yerine doğru giderler. Yönelil varırlar. Nasıl? Eştaten. Müteferrihine. Farklı farklı. Grup grup halinde giderler. Ve ahri yemin. İler cennet. Sağ taraftakiler cennete. Ve ahri zâtel şimal. sol tarafı almış olanlardan. İler nâri. cehenneme doğru giderler. Neç ve onu olur. Liyureb amâlem onların amelleri, yaptıkları onlara gösterilir. Eyyâri ceza hamile cenneti, evinlâri karşılık olarak, ceza olarak cennet midir, cehennem midir onlara amellerinin karşılıkları gösterir. İşte Femen yâmele miskâne zerletin kim atom kadar zilet-i nebletin küçük bir karınca kadar kim iyilik yapmışlar bir amelde bulunmuşlar yani kimin ameli zerre miskal ağrı ise hayran bir hayır işlemişse, zerre kadar karınca kadar nokta kadar bir hayır işlemişse ne olur? Yarabı onu kasıp, yara onu onu görür. Ondan kasır yara sevabını onun sevabını görür. Yani o amelinin görülden kasıt, amelinin sevabını görür. Ama o meydana israr ederse kim atom kadar zerre kadar karınca kadar şerren, şer işlemişse yara o şeri görür. Yani yara ceza o, yani o kötülüğünün cezasını o karşılığını görmüş olur. Orayı da okuyup bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzü kendisinden az bir sardır ki uğratıldığı, çindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün, o gün yer kendini haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerden çıkartacaklardır. Artık kim zerre ardında bir hareket işlerse onun mükafatını görecektir. Kimden devre ardında bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Eyvallah, teşekkür ederim.